sözlerinde ve fiillerinde aşırıya gidenler aşırı gidenler haddi aşanlar helak olmuştur buyurur aleyhissalatü vesselam ve allah Teala diğer taraftan ihmal karları da tehdit etmekte fevaylun lil musallin ellezinehum ansalatihim sahun vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafil olup ciddiye almazlardır yani ihmal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 ve halifelerinin üzerinde orta yoldur. Vayına dinde aşırılık veya ihmal neticesi Müslümanlara birçok bela, birchok musibet ve kötülük isabet etmiştir. Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Yahmilu hadha'l ilme min kulli halafin udulun. Yenfu'un anhu tahrifal galin ve intihalen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 mutedil olma, vasat olma özelliğini hak etmiştir. Orta yolu tutma, mü, tutma müminlerin özelliklerindendir de arkadaşlar. Ve allah Teala kullarını mutedil oldukları için övmekte. وَالَّذ۪ينَ ida اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْدُرُوا وَكَانَ beyne دَلِكَ قَوَامَا Onlar infak ettiklerinde, sarf ettiklerinde ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisi arasında dengeli bir yol tutarlardı. Allah ve diğer taraftan Aşırı olma ve ihmalkarlık kabul edilmemiştir Reddedilmiştir, Reddedilmiştir. Bakın Yüce, Yüce Allah nasıl buyurur Ya ehl-el kitab La teglu fi dinikum Ve la tegulu alallahi illel hakk Ey kitab ehli Dininizde aşırı gitmeyin Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeyin Ve Kurtubi yine bakın şöyle der tefsirinde Yüce Allah Allah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 Müte, mutedil olma metodunu, menhecini açıklamıştır. Ve o aleyhissalatü vesselam orta yolu tutma mütedillikten sapmanın hem sözlerde hem de işlerde ince eleyip sık dokumanın kötü akıbetinden bizleri sakındırmıştır. Ve üç kere şöyle buyurmuştur. Üç kere bakın. Helekel mutanattı. Söz ve fiillerinde aşırı gidip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 Mustahap ibadetlerle Rabbine, Rabbine yaratıcısına ya yaklaşmaya çalışması gerçekten önemlidir. Ancak dikkat etmesi gereken bir konuda mustahaplarda aşırıya giderek farz ve vacipleri ihlal etmemesi gerekir. Farz ve vacipleri terk etmemesi gerekir. Diğer taraftan da sünnet ve ihmal edilmesi kişinin eleştirilmesine azarlanmasına sebeptir arkadaşlar. Çünkü bu gibi ibadetlerde dev, gevşek davranma, ihmalkar davranma, bunları terk etme, yani mendupların, sünnetlerin terk edilmesi kişiyi bazen farzları vacipleri terk etmeye kadar götürebilir. Bu sebepten dolayı sehreften bazısı ravatip sünnetleri. Bu namaz öncesinde ve sonrasında bırak e, kılınan bu ravatip sünnetleri farz öncesinde ve sonrasında kılınan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 kişiler ve cemaatler hususundaki tavrının dengeli, mutedil ve insaflı olabilmesi için alimler bir takım ölçüler zikretmiştir arkadaşlar. Bunların bir tanesi şudur. İnsan iyilik ve kötülükleriyle ölçülür. Bakın Muhammed İbn Sirin ne der? Kardeşinde gördüğün, kardeşinde gördüğün en kötü şeyi söyleyip onun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 sizi adaletsizliğe götürmesin adaletli olun bu takvaya daha yakındır bu ayeti kerime müslümanların kafirlere olan buzları sebebiyle inmiştir aslında buz etmek İslam'da emredilmiştir ama ama ama Allah'ın emrettiği bu buz sebebiyle kişi buz ettiğine zulmetmekten yasaklanmıştır Buz etmek zulmetmek manasında değildir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 Ya Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyinler Allah'a salat. Fakat ne kadar yiyeceğiz? Ha, israf etmeyecek şekilde yiyeceğiz. Fakat sünnet bunu daha da tafsilatlı olarak bizlere bildirmiş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adem midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır der. Eğer muhakkak dolduracaksa o zaman üçte biri yemeği için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 Bu hadise kanı şöyle der. Gerçekten iyilik, gerçekten hayır, tabi olmadadır. Ve bu farz olsun, ruhsat olsun değişmezdir. Yani İslam'ın hükmü neyse kişinin buna boyun eğmesidir. Dengeyi gerçekleştiren bir takım kurallar var arkadaşlar, ilkeler var. Bunlardan birincisi şu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 İşte buradaki aşırılık bizlerin vacipler dururken mustahap bir ibadeti yapmamızdır. Buradaki haddi aşma, farzları ve vacipleri terk edecek şekilde nafilelerle uğraşmamızdır. Burada tabi biz e, genellikle kaideleri arz ederek, arz ederek gidiyoruz. Hemen hemen e, her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 Ebu Derda da Medine'lidir, Ensardan'dır. Ve bu arkadaş, bu kardeşlik dolayısıyla bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret eder. Bu esnada Ummu Derda'yı bayağı bir halde görür. Ebu Derda'nın hanımıdır Ummu Derda. Yani Derda'nın annesini görür. Selman. Bayağı bir halde görür. Yani üstüne başına dikkat etmez bir halde görünce şöyle der. Bu durumun nedir? Ummu Derda yani kadın şöyle cevap verir.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 bize hakkı hak olarak göster ve bize tabi olmayı nasibeyle ve bize batılı da batıl olarak göster ondan uzaklaşmamızı ondan iştinabetmemizi bize nasibeyle subhaneke allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve etûbu